1889 numaralı konu, Kadisiye gününde Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anha a eziyet eden bir kişinin elinin ve dilinin bir okla koparak ölmesi, Kadisiye savaşında Müslüman askerlerden biri şu şiiri okudu, Bizler Allah Teala yardım gönderinceye kadar savaşırken Sa'd, Kadisiye kapısında savaşmaksızın duracak, savaştan döndüğümüzde de bizden birçoğunun karısı dul kalacağı halde Sa'd'ın hiçbir hanımı dul kalmayacaktır. Sa'd bin Ebi Vakkas bu şiiri işittiğinde ellerini kaldırarak, Rabbim, beni bu adamın elinden ve dilinden dilediğin şekilde koru, diye dua etti, savaş sırasında bir ok gelip o şiiri okuyan askerin elini ve dilini kopararak onu öldürdü.